Bahatullah Rabbı Alaemin, ve salatu ve sallamu’ala səydina ve nədîna ve şefi’gina Muhammed, ve ala alih ve Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim al-Dine inde Allahi l-Islam El-Aya Sadakallahu l-Azim Ve bellemena Resuluna nabiyyul Kerim Ve nahmu ala zâlike minel şâkirine şâhidine bi kalbin selim Çok aziz ve pek muhtara Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'in doğum ayı Rabi'ül evvel münasebetiyle ve ilaveten Rabi'ül saniyede de Allah'ın yüce Resulünden Ali sevgilisinden beccadiyetin ezeli ve ebedi kurtarıcısı ve lideri Hazreti Muhammed Mustafa'dan söz açtık. Deryadan bir katre, güneşten bir zerre, cemalat ve fazail-i Muhammediye üzerinde sizlerle has bu hallettik. Bugünkü dersinizde Cibril hadisini tamamlayacağız inşaAllahu Teala. Muterem Müslümanlar yine bu kadime olarak şunu söylüyoruz: Beşeriyetin akışıyla hak batıl mücadelesi devam ede gelmiştir. Hadil kabille hadiseler başlıyor.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 Allah'ın Halili, Yüce Dostu وَاتَّقَدَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِمَ خَل۪يلًا ayetiyle kainata fazileti ilan edilen büyük peygamber salavatullahi ala nebiyyina ve aleyh hazretleri ateşe atılıyor Ya ya, Batıl hakkı yok etmenin mücadelesinde Allah'ın dostu ve halibi İbrahim'i Aleyhisselam ateşe atıyor. Tabii ve kul ca'a'l hakku ve zahqa'l batil inel batilu kana zehuka müddeti tahdid edilmeyen büyük müjde hak geldi mi batıl mutlaka zail olacaktır inşallahü teala. Cenabı İbrahim Aleyhisselam Hakk'ın temsilcisi. Hem Cenabı Hakk'ın hem arz üzerindeki Hakk'ın ve hakikatin peygamberi ve temsilcisi. Öyle olunca kulna <gülüyor> ya naru <gülüyor> kuni bardan ve ala İbrahim. Cenabı Halikü o benim halilimdir ey ateş yakamazsın onu buyurur Mevla. Ona serin ve selamet ol.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 Dinsizim, imansızın, kitapsızın, inançsızın, aşksızın, küfür ve masiyet ehlinin hayatı ya nebatidir ya behimidir. Sırıp, dalgarıp, verip, dökülüp, kuruyup gidiyor veya o biri behimi bir hayat muhterem Müslümanlar, hayvan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 Kur'an-ı Kerim vahum la yeshurun laallehum yeshurun ayetleriyle ne olur şuur etselerdi onlar şuur etmedikleri için bu kahre çarptılar ayetlerde müktelif ayatı ilahiyede laallehum yaqilun yani bilirun ya'lemun da'alemun da'arifun Kur'an-ı Kerim ya, ya cehlin babaları İslam'ı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 Keyfini çattırmakla ömür geçirecekler. İnanmakla iş miymiş hiç? Muhterem Müslümanlar o hakkın, o hak dininin yani Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan, Hazreti Nuh'u gemide kurtaran, Hazreti Musa'yı kiravuna galip getiren, Hazreti İsa'yı göklere çektiren tevhid ve İslam akidesi vahdaniyete yüce Allah'a ve kudretine inanmanın neşesi. Ve muhterem Müslümanlar bu davanın tabiri caiz mi dilmem ezelden ebede en büyük kahramanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kendi devrinden kıyamet sabahına kadar tek nizam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 Fakir Rusul Sallallahu Aleyhi ve Selleme vahi geldi. Alnı terlemişti, rengi biraz sararmıştı. Adeti Muhammediyeleri, hali böyle idi vahiy geldiği zaman. Yedi çeşit vahiy geldiğini ben bir münasebetle birkaç defalar belki sizlere söyledim Müslümanlara. Biri de böyle, daktiğ, sanki meleklerin kanat seslerini ifade eden. Seslerle vahyi geliyor. Ve en güçlü gelişi de böyle vahyin. Peygamber Efendimiz şöyle biraz kendi halinde kaldıktan sonra sahabe bekliyor. Okuduğu ayı Celle o gün bu. Cebrail'in getirdiği ayet. Muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. El yevme ekmeltü lekum dinekum ve atmamtu aleykum nimeti ve razıytu lekumul islâme dînâ.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 Artık bugün dininizi ikmal ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani 6666 ayatı ilahiye nazil olmuş. Kur'an tamamlanmıştı. Sadece 114. sure İzâce'e Nasrullâhi vel Fetr Nasr suresi. Peygamber Efendimiz'in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 Muhterem Müslümanlar, hocanız olarak, cemaatim olarak sizler, top yekûnumuz bugün ve arzlarındaki üzerindeki bir buçuk milyara yakın insan bu nurun sahibi Elhamdülillahi Teala. İslam alemi bugün kablığını çatlatıyor artık. Ben varım diyecek güne doğru inşallah Teala. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar böyle bir mukaddimeden sonra Sözümü yerine getirmek için Cibril hadisine geçiyorum. İslam'ın omurgası olan bir hadis-i şerif. İmanın, İslam'ın omurgası olan bir hadis-i şerif. Kütüb-ü Sitte hadisi. Mesadihin iman bahsinde ilk hadisi. Hatta ben eskiden beri vaazlarımda şöyle derim muhterem Müslümanlar. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ ve وَاِنَّمَا لِكُلِّ بِالْمَانَوَىٰ Hadisi, hadislerin Fatihası.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 Şöyle ilk fıkrasının bir, birkaç kelimesini almıştık. Rabi'l-Evvel'den, Peygamber Efendimiz'in doğum ayından evvelki cuma derslerimizde. Şimdi tekrar alıyorum. Hadis-i Şerif'in ravisi, Cenab-ı Faruk-u Azam, Hazreti i Ömer, Rukm-ül-Kattab, Hazretleridir muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Ömer, Razıyallahu anh Efendimiz, şöyle konuşuyor bakınız. بينما نحن عند رسول الله صلى الله dersimin ana muzuğu buydu bu hadis-i şerifi Cibril adisi. Evvelce de söyledim ben size ben de güzel hatırası var bu hadis şerifin ama o hatırayı artık anlatmaya zamanım müsait değil. Hadisten bahdedeceğim size şey inşallah ve ömrümün sonuna kadar da Fatiha'yı ezberlediğim gibi bu hadisi şerifi kuvve hafızamda tutuyorum ki bende büyük hatırası var. Cenab-ı Ömer radıyallahu teala anıfemil buyuruyorlar ki Beynama nahnu inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün biz bütün sahabeyle birlikte Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde ve yanında oturuyorduk Rasulullah'la beraber. Biz sala aleyna reclun şedidü beyalü siyah ve şedidü sawadü şar. Bir zat ani çıka geldi diyor. Mutammed millet erbabının malumu, dekale aleyna demiyor, girdi demiyor, tulu etti diyor. Yani ne kapı kırdıtsı var, ne bir kapı kanatının açılma sesi var. Anında o zar, peyda olu verdi. sulu güneşin doğduğu gibi tulu edi verdi. Üzerinde ben beyaz kar gibi, anamızın ak sütü gibi pırıl bir elbise, yüzü de öyle beyaz. Fakat saçları ve sakalı ziyadesiyle siyah mı siyah muhteremler. Hani fevkalade eden bir şeyi tarif ederken ay parçası gibi bir yüz deriz ya muhterem Tümahlar. Öyle ay parçası gibi parıl parıl bir yüz. Bembeyaz da girilmiş, giyinmiş. <gülüyor> o zatın ne yakası terlemiş nedir üzerinde, paçasında toz toprak var entarisinin eteklerinde pırıl pırıl çıka geldi ve <gülüyor> lâ 124 bin sahabe diyoruz ya muhterem Müslümanlar, dahilimiz o rakama varmamıştır, sadri-i islamdır bidayettir Medine'yi tahir eder mescidi saadeti dolduran bir sahabe zümresi, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah o teala içimizden hiç bir sahabi bu zatı tanımıyor diyor. Şimdiye kadar o ana kadar görmediğimiz böyle parıl parıl bir zat çıkageldi. Hatta Celesa İlenmebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimizin önüne kadar vardı ve oturdu. Fe esmede rukbeteyhi ila rukbeteyhi ve vada kefeyhi ala fakhdeyhi fe ya Muhammed akdirni anil İslam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 Bülbül Hoca'yı, Konya'mızın müsevvidi Mehmet Bülbül Efendi, Hoca Efendi Havlazlar'na rahmetle yad ediyorum. Bir aralık şu kürsüde mesabihin Şerif, Mişkâft-ı ile beraber okuttu. Muhterem Müslümanlar. bu hadis-i şerifi okutup da buraya geldiği zaman ve vavak kefeyi ala dedi ki biz talebeliğimiz devresi kırklı seneler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 Muhterem Müslümanlar yine okudum size diyorum. Haccetü'l Vedâ hutbesinden bir cümlede böyle "Lâ li'arabiyyin 'alâ acemîn ve lâ li'acemîn 'alâ arabiyyin ve lâ li'ahmar 'alâ aswad ve lâ li'aswad 'alâ ahmar inna ekremakum indallahi ettakvâm." Ey asabum, Arab'ın aceme, acemin araba, Türk'ün Kürde, Kürdün Türk'e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 Kimin neslindensin Perandiya diye nezakla? Ya Müslümanlar kulağınızın devamlı çınlamasını istiyorum. Kimin neslindensin? Hangi ırktansın?'' Hangi soydansın? Hangi sofrada? Yok, yok bugün Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Peygamberzade, veli zade, alinin oğlu, şeyh'in torunu. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. hayır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 ilim ve marifetin, iman ve fazailin içerisinde bu yaşlara geldik. Ne kadar hamd etsek az muhteremler. Bizim Allah'ımız var. Muhterem Bizim Allah'ımız var. Allah var. Koca Üstad Bediüzzaman zaman Risale-i Nur'unda öyle diyor.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 ''Ey akıl ve göz sahipleri, ibret alınız, ibret alınız.'' ''Fa'te bir ya ülil efsâr.'' Onun için müminler geliriz bir nefes dahi Rabbimizden gaflet etmeyelim teala. Çünkü nasıl ve nerede ve ne zaman öleceğimiz belli mi? Hiçbiriniz kalkıp da ''Hocam ben teminatlı şu kadar...'' Hayır! Kapı caminin kapısından çıkacağımız belli değil. Namaza duracağımız belli değil.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 o bana devamlı şu ibareyi okur. me <künme> Allahi tübali. Kün me Allahi vela tubali <künme allahi vela tübali> Allah ile beraber ol gayriye aldırma. <gülüyor> Müslümanlar ben de size söylüyorum. Allah ile beraber ol gayriye aldırma. Hem Kur'an-ı Kerimde Allah Resulüne ne diyordu bakayım Hafız Efendi. Kulillâhu ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضُهِمْ Bu da kelam-ı ilahi. قُلِ اللّٰهُمْ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي Allah de ya Muhammed sonra onları bırak kendi dalıp yüzmelerinde devam etsinler. Eğer işat duymuyorlarsa, söz dinlemiyorlarsa, tebliğe kulak vermiyorlarsa ve kendi yollarını batıllarını seçiyorlarsa, bırak onlar dalıp yüzsünler biraz ölüm gelince anlayacaklardır. Ya Muhterem Bunun şu bahsin Hatırası pek çok Muhterem Söylemekle bitmez Ben geçen derslerinde söyledim size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men kâle la ilâhe illallah Sâdıkan min kalbihi Dekâlel cennet buyuruyorlar Bir kimse kalbinden tasdikle la ilâhe illallah Muhammedun Resulullah derse eğer Cennete girer Ebu Hüreyre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 sahabeye müjdelemek için gelirken Hazreti Ömer karşısına çıkıyor Defaatla dinlediniz nereye ya Ebu ya Ömer, Peygamber Efendimiz böyle bir müjdede bulundu Nasa bunu Ashab-ı tebliğ ve tefşir edilir <Gülüyor> Cenab-ı Ömer Hazreti Ebu Hureyre'nin sadrine böyle bir dokunuyor ki veriyor olduğu yere bayağı da biraz şikayetle Huzuru Peygamberiye geliyor beraberlikte geliyorlar Cenabı ı Ömer buyuruyorlar ki Kurban olayım ya Resulallah Hazreti Ömer Hadisin ravisi Fideke Abi ve Ummi ya Resulallah Annem babam canım Ruhum her şeyim Yolumuza feda olsun Ya Resulallah Müsaade ederseniz bu müjdeyi şimdiden Vermeyelim Çünkü Çünkü Diğer faraizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de cennete gireceğim diye diğer faraizi nas ihmal edebilir. Müsaade ederseniz böyle bir müjdeyi vermeyelim ya Resulallah. Ya onlar isabetlisin. Peki. istediğin gibi olsun buyuruyorlar. Tamam ben efendimiz. Sadallahu aleyhi ve sellem. Yani muhterem Müslümanlar burada şunu söylemek istiyorum. Farzları, eda, masiyet ve günahlardan sakınmak şartıyla bir kimse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 At benim sohbetimi hoş görün böyle, ne yapalım. Böyle diğer hocalar gibi ihatalı, fevkalaciden, tunturaklı vaazlı nasihatler bizden geçti. Bizimki ihtiyar işi muhterem Onun için kabul etmenizi reca ve istirham ediyorum. Mevlamız kusurumuzla kabul buyursun inşallah o da. Ben bir defa daha söyledim size. Akşehirli hoca, Ahmet Efendi Hazretleri, bir Ramazan'da Fatiha'yı her gün deste okur sohbet eder dönerdi. Fatiha'ya belki mana vermeden Ramazan geçerdi. Evet. Böyle hocaların önünde diz söktük, ömür geçirdik muhterem Müslümanlar. Rabbimiz mahşerde şefaatlerine nail kılsın inşallah o teala. Camu sahir Peygamber Efendimiz cennetin kapısının üzerinde üç satır gördüm buyuruyorlar. Biri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Satırın biri buymuş muhterem Gençler Sevgili evlatlarımız Dilinizi alıştırınız Evet Giderken gelirken Dururken yürürken Yatarken kalkarken Bağda bahçede hamda hamamda çiftte çubukta, okulda fakültede Nerede olursanız Olunuz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 kabirde onunla göz açıp müker e cevap vereceksin mahşer'de topraktan onunla çıkacaksın ve mahkemeyi kübranın huzuruna onun için onunla varacaksın ya muhteremler onun için bakıyorsunuz bazı kimse ölürken hep Allah Allah Allah Allah diye diye ölüyor bazı kimseye bakıyorsunuz ölüp giderken la ilahe illallah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 Müncep hamamına yol nereden gider diye soruyor delikanlıya. Delikanlı anında bozuluyor. Burası Müncep hamamı diyor. Kazımcağız, pırıl pırıl hanımcağız. İçeriye giriyor bakıyor ki ne akar kurması var, ne terleme taşı var, ne hamamdan bir eser var. Durumu birden anlıyor. Bak bey diyor.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 mecnun adam kapıları açık bırakır çarşıya koşuyor imam-ı bir diyor ki hanımcağız hemen tasını tarağını topladı oradan boşçasında da aldı kapıdan çıktı ve bıraktı diyor adam geliyor şeye gidiyor bakıyor ki hanımcağızdan bir eser yok kafayı buna takıyor muhterem Müslümanlar ''Ey rubbe kâiletin, ey rubbe kâiletin, yevmen idâ sâlet, feeynet tarîku ilâ hammam-ı müncâbi.'' <gülüyor> Muhterem düşüme var, zikkat buyurunuz. Genç, delikanlı evde o hanımcağızı göremeyince bu beyti uydurdu diyor İmam-ı Kurtubi. Bu beyti söylemeye başladı. <gülüyor> ''Ey rubbe kâiletin, yevmen idâ sâlet, feeynet tarîku ilâ hammam-ı kadıncağız, o güzel, o hasna kızcağız ki bana münca hamamını sordu da içerideydi, nereye gitti bu hanımcağız diye evde içeride, dışarıda, sokakta dükkanda bu beyit okuyor ey rubbe kâiletin Yemen idâsâlet feynet tarikû ilâ hammam-ı Müslümanlar bunu şun için anlattım size Kurtubi'den ölüp giderken ölüp giderken kulak veriyorlar, okuduğu söz bu, söylediği söz bu. اَيْ رُبَّ قَائِلَةٍ يَوْمَا اِذَا سَأَلَتْ فَاَيْنَ طَرِكُوا اِلٰى حَمَّامُ مُنْ جَابِينَ Öyle olunca ben kardeşlerime, genç evlatlarıma, yaşta benden önde olan mümin kardeşlerime tembih ediyorum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 bir köpesine de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bize göre. O gün Musa Resulullah, muhtemel sonra Eysa Resulullah. Şimdi Mevlana öyle diyor. Bu devir Hazreti Muhammed'in devridir diyor. 1400 sene küsur senesinden başlıyor. Kıyamet sabahına kadar dünya ve ahiret pazarında geçecek tek sikke var.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 Peygamber Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerine Cenab-ı Cebrail Gelen de Cebrail olduğu belli değil Beyaz elbiseli, nur yüzlü, siyah sakallı, siyah saçlı ve taşlı O zaman soruyordu ya ''Akdir ni'anil İslam'' İslam'dan haber ver Bütün sahabe böyle bakıyorlar Muhtemem İslam'dan haber ver ya Muhammed ''El İslam en teşhede en la ilahe illallah'' ''Ve enne Muhammeden Resulullah'' dedikten sonra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 Namaz dinin direğidir. Kim ikame ederse fakat Namazını kılanlar dinini ikame etmiş, top taze tutmuş olur. Namazı terk edenler dinini tahrip etmiş, dinini yıkmış olur, helmetmiş yok etmiş olur. 40 seneler talebeliğim devresi Konya 2. Ordu komutanı cuma kılmaya gelirdi Muferrem Sumalar. Naci Paşa ismini de hiç unutmuyorum böyle pantolonunda kırmızı çubuklar kalın kırmızı çubuklu evet araba böyle şimal kapısının durur, durur veri cizmesini çeker kapıda falan şu aralarda dururdu muhterem mimiler. er bir iki er de varmış paşa böyle ileriye durunca yanında boşluk var erler geri durmuşlar paşa erin omuzundan tutuyor böyle çekiyor gel oğlum gel diyor Burası barigahı ı mecd-i uluhiyet, huzur ilahi, burada ordu komutanıyla erin farkı olmaz diyor, asıl el, elini arşa açtığı zaman gözyaşlarıyla istediğini koparandır diyor, Mevla nezdinde geçkil olandır, nezd-i uluhiyetten nazı geçendir. Dileklerinin Mevlasına kabul ettiren kuldur Bilal. Şuurlu Müslüman kardeşim. Aklını başına tapla. Cenab-ı halik Zülcelal cümlemize La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mesesiyle yaşayıp Bu dava için can verme şerefini Çok görmesin inşallah. Sallu ala Rasulina Muhammed aşk ile kelime-i şehadet Eşhedü <gülüyor> <gülüyor> en La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelime-i tayyib-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamalar nasib-i mukadder eyleyen hakkı hakkı lüfat da hakkı ıttıbak batılı batıl bilip lüfat batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleyen şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve itibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleyen cümlemize ve bir buçuk milyarlık İslam aleminde mevcut kardeşlerimize cennet nimet ve aksal duayemiz olan Cemali İlahiyyesi ile iltifat ve ikramıyla. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin elfatih.